İdris şu hooliganlığını bir anlat bakalım bize. Abi Kasım Paşa Galatasaray maçı vardı. İşte üniversiteyi gitmiştim Maç gidecektik arkadaşlar. Arkadaş da o zaman Pasolig yeni çıkmış. Ben o zaman daha yeni bilmiyorum kuralları falan. Maçya gidelim dedi. Ben de tamam dedim. O da Kuzey'nin Pasoligini aldı. Maçya birlikte gideceğiz. İlk kişiden geçtik. İkinci kişiye de e, tam sıra girerken kim hangi kartı basarsan o kişinin resmi yanıyor. Faiz gibi baktığım kareli bana baktı uyuşmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kenara çektiler ama benim hiç kurallara da ilgim yok yani. Pasolik'te yani, ne oluyor, başkasının pasolik ile girersen ne oluyor falan. Bekledik, 4-5 kişi falan bizim gibi öyle e, geçemeyen oldu. Sonra bizi de nezaretele Maç bitene kadar bizi aşağıda tuttular, nezareti. Maç bitti, bir iki saat sonra bizi sağlık kontrolüne bitirdiler işte. Hani... Sağlığı <gülüyor> iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani pasolik oldun emin misin yoksa başka bir mukat var mı orada? Saat 1 2 eve geçtim. Saat tebrikat falan geldi her hafta. Her maçta gidip imza atacağım. O zaman 50'nin başlamış. Türkiye Kupası var, Şampiyonlar Ligi maçı var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazırlık maçları var. <gülüyor> Takip edemiyorum artık. <gülüyor> Not ama çalışıyorum, plan yapacağım maça göre yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en yakın karakola gitmiz var mıydı? Bir yere gideceğiz arkadaş çağıraya bakayım burada karapal var mı diyorlar. Bir de Galatasaray bayağı seviyor Her maçı izliyorum, videomu... İşte polisler benim görünce azık alay diyorlar. Ha bugün atsın maçım var diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Direkt böyle. Diyor. Baktım böyle olmayacak. Dedim, bari inşallah Şampiyonlar kötü Baktım, oldu o, o, daha <gülüyor> Sen diyorsun, kaybetsin de şu imza derdi bitsin. Biz adamı kutlayayım, yurt dışına gidiyorlar. Ben gittim, imzalatıyorum. <gülüyor> Diyarbakır maçı var, azıcık maçı. Ben de kaçırmışım. Baktım 5-3 para cezası geldi. Yani benim Diyarbakır'da ne işim var dedi? <gülüyor> <gülüyor> Çağlay'ın gittim. Şey, Savcı böyle görüşmeye gittim. Bunun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilk defa adliye falan saraydı. Hiç böyle tatil olmamış? <gülüyor> Çağlay'ın adlesi de bayağı büyük yani. Bayağı geniş, çak, insan içine gidince korkuyor. <gülüyor> gittim. Dedim abi dedim. ben sürekli gitmekten rahatsız olmaya başladım. Yağmur yağıyor gidiyorum. gidiyonum. <gülüyor> <gülüyor> yani i̇lk yarı bitiyor, ikinci yarı için bir daha gitmemiz lazım. Zaten bizim evden Galatasaray'ın tadı <gülüyor> üç saat sürüyor. <gülüyor> Gitsem yetişemem bahçede. Sürekli gitmemiz lazım, tüm atıyorum atıyorum. Akreye de böyle bekliyorum yani. Sonra dedim ki olmayacak bu böyle. Sürekli git gel beni yoruyor dedim. Hani bir çözümü falan yok mu? Yok dedik başta. Sonra ben başka sınıf patatesini kullanmıştım ya. Ona da ceza gibi gel gelmiş. O avukat'a vermiş o cezayı kaldırmış. Ben bunu duydum, deli oldum. <gülüyor> Tekrar <gülüyor> gittim. Dedim ki abim bak e, oluyormuş dedim. Bak on ikini kaldırmışsınız bari beni kiminle kaldırır. Bey de abiye dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam dedi hadi kaldıralım dedi. Spor şube'ye gönderdiler ondan sonra kalktı. Ama ceza kalktı ondan sonraki gün Sivas'ın içine gitti. <gülüyor> Değil mi oğlum? Kur'an'ın bana anlatmaya çalıştığı tebliğ metodunda bir adam İslam'ı tam anlamamışsa, çarpık anlamış ve çarpık yaşamaya devam ediyorsa, ben de onun çarpık yaşadığı kısımları doğru anlamışsam, o adama doğruyu, kafasına vura vura, düşman ola ola, o adamı ötekileştire ötekileştire mi anlatmam lazım? Yoksa o adam son nefesini verene kadar merhamet ile, kavlileyin ile, şevkat diliyle konuşarak mı o adama anlatmam lazım? Ciddi bir çelişki değil mi? Birinde bakıyorsun, şevkat ve merhametin dili asıl alınıyor. Ötekinde bakıyorsun nefret söylemleri asıl alınıyor. Ben hangisini uygulamam lazım? Mutlaka ikisinin de yeri vardır. Ben genel hatlar olarak bilmeyen adama, görmeyen adama, duymamış adama, yaşı kaç olursa olsun, konumu ne olursa olsun, durumu pozisyonu ne olursa olsun acaba nasıl İslam'ı ulaştırmam lazım? Şimdi aynı sorunun başka versiyonunu soralım. Hazreti İbrahim putperest olan babasına Kur'an'da babacığım diye hitap ederken ben Müslüman kardeşime nasıl hitap etmem lazım? Kur'an'da kasas denen, ne demek kasas? Kıssalar, hatta sure ismidir. Kıssa dediğin mesele hemen anlatılır, hemen anlarsın değil mi? Yunus bümmette gemideydi, attılar, balık yuttu. Aa öyle mi dersin? Şöyle düşünürsün. Kıssa denilen kısmı anladım. Demek ki diğer ayetlerde daha ciddi derinlikler vardır diye. Ha, o tamam, o cepte diye düşünürsün. Halbuki yıllar geçtikten sonra şunu anlıyorsun. Benim daraldığım bir anda kalbimin ferahlaması için, bunaldığım bir anda, içimdeki karbondioksiti atabilmem için, İnan bana Kur'an'da en büyük dayanak kıssalardır diye onu anlıyorsun. Kelamı kadim olan Kur'an neden kıssalara bunca yer vermiş hiç düşündünüz mü? Şimdi şöyle bir silsile olarak düşünsek. Kur'an'da bahsedilen 28 peygamber birçoğunun adını vermeden yaşadığı vakalar aynı olduğundan 120.000 peygambere aynı şekilde hitap ediyor zaten meseleler. Şimdi Hz. Adem'in örnek alacak kimsesi yoktu önünde. Onun imtihanının belki en ilginç yanıydı. Mesela biz hayatımızda bir olay yaşadığımızda önümüzde daha önce bu imtihanları yaşamış, bu durumları yaşamış birilerini bulabiliyoruz. Peygamberlerde bulmuş mu? Bulmuş. Efendimiz mesela Tayyif dönüşü, Yusuf suresi iniyor. Hz. Yusuf'tan örnek alıyor gibi gibi meseleleri konuşacağız birazdan. Ama Hz. Adem'in hiç olmamış öyle bir meselesi. Düşsene, yeryüzünde yaratılmış ilginiz alsın. Oğlun Kabil, Habil'i öldürüyor ve sen ne yapacaksın böyle bir durumda? İnsanlığın babası deniyor o yüzden değil mi? Safiyullah Hazreti Adem'e. Şimdi peygamberlerin birçoğu da kıssaları bu cihetlerde baz almışlar. Neden? Çünkü bizim gibi insanların hayatının en çok düğümlendiği noktada mesele duygusal bir zemin üzerine inşa edilmeye başlar. İnsan o duygusallık esnasında teorik, <gülüyor> denklemsel, mantık yürüterek işin içinden çıkabileceğin bir yol halitasını anlayıp bulmakta insan zorlanabilir ama Kur'an'da bahsedilen bir kıssayı direkt örnek aldığında ya Hazreti Yusuf da böyle yaşamamış mı? Hazreti Adem de böyle yaşamamış mı? Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un başına neler gelmemiş mi? diye o mesele aklına geldiği anda o kişi en büyük dayanağı ve en büyük yol haritasını tam da orada bulmuş olur. Bu cihetlerden baktığımızda Hazreti İbrahim meselesinde de olduğu gibi Kur'an'daki kıssalar bizim ilk duyduğumuz anlıktaki gibi haşa basit meseleler değil o bizim darlığımız her yıl Ömür yetse binlerce yıl boyunca her gün üzerinde düşünsen daha da derinden derine manalar uyandıracak ve senin şahsiyetini inşa edecek kadar önemli meselelerdir. Birkaç tane örnekle başlayalım. Bir gün Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselam'a ''Ya Resulallah hiç Uhud'dan daha zor, daha zahmetli, daha çok canının yandığı, daha çok sıkıntı çektiğim bir gün yaşadın mı?'' diye sorduğunda ''Ah Hümeyram'' diyor. Hümeyre al yanaklı gibi bir manası var. Ayşe annemiz diyor ki ''Ben o ah'ı duyduktan sonra o suali ettiğime pişman oldum.'' diyor. Mekke'nin zorlu dönemleriydi. Taife gitmiştim. Sakif kabilesinden akrabaları vardı. Durumları anlattım. Hal böyledir dedim. Onları davet ettim. Birden odada kahkahalar attılar. Ve o üzülünecek cümleleri söylemeye başladılar. İçlerinden en büyük olan Abdüyalel eğer sen peygambersen ben de Kabe örtüsünün hırsızı olayım dedi. Ne demek biliyor musun bu abi? Onların dönemi için çok büyük bir yemin sinem. Bir ufağı Habib ortancaları oluyor. Durmuyorlar yani silah gibi ardarda arda patlıyorlar. Sen peygambersen ben gibi basit bir adamla neden konuşasın? Sen peygamber değilsen ben sen gibi basit bir insanla niye muhatap olayım diyor. Haşa Efendimiz ama ikinci darbe oradan geliyor. Bir ufakları daha var. O da Mesut. O da Efendimiz en son diyor ki sen şimdi peygamber olduğunu iddia ediyorsun öyle mi diyor? Allah bula bula Bizler gibi makamlı mansıplı insanlar dururken senin gibi Abdülmuttalib'in yetimini mi buldun peygamber olarak diyor haşa. Üçü de Efendimiz Aleyhisselam'ı en çok üzecek cümleleri sarf ediyor. Efendimiz oradan kalkarken son bir ricada bulunuyor. Bari şu konuştuklarımız aramızda kalsın olur mu diyor. Olur mu? Konuştuklarımız hiç aramızda kalabilir mi? Sen daha dur. Bunları Mekke'de duyacak. Kureyş'teki bizim tanıdıklarımız akrabalarımız da duyacak. Onlar da eğlenecek haşa onlar da alay edecekler. Ama bu iş bu odada da kalmayacak. Sen ele bir dışarı çık dışarıda seni neler bekliyor diye Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyorlar. Tayif'teki ne kadar çocuk varsa ne yaptığını bilmeden, kime yaptığını bilmeden bitmeyen mesafeler boyunca Efendimiz Aleyhisselam ve yanında Zeyd bin Hares'i taşla duruyorlar. Ah meyram diyor Efendimiz Aleyhisselam Ayşe Validemiz. Ağlayarak anlatıyor bunları. O gün kadar içimi acıtan bir gün yaşamadım diyor. Efendimiz Tayif dönüşünde bir sure razil oluyor. Yusuf Suresi. Efendimiz Aleyhisselam olayı anlıyor. Olay nedir biliyor musun? Nasıl Hazreti Yusuf kardeşleri eliyle atıldığı kuyudan sonra Mısır aziz olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam'a da demek ki mesaj şu. Sen evet şimdi kardeşlerin eliyle taşlandın belki ama sabret, sabret Allah Azze ve Celle'nin seni getireceği yer başkadır. Efendimiz Aleyhisselam Yusuf suresinden bu mesajı alıyor bak. Bir peygamberi rahatlatan ne oldu? Başka bir peygamberin hayatı oldu. Aradan yıllar geçiyor, geçiyor ne oluyor? Bir gün Mekke fethediliyor. 10.000 kişilik orduyla Efendimiz Aleyhisselam giriyor Mekke'ye. Ben şimdi size ne yapayım diyor Mekke'dekilere. Bedir'i düşünün, Uhud'u düşünün, As- o Şebi Ebu Talip denen o mahalledeki boykot dönemlerini 3 yıl boyuncaki işkenceleri düşünün. Ammar'ın annesine, babasına Yasir ve Sümeyye'ye edilenleri düşünün yani. Nedeni var mı ya? Efendimiz Resulullah diyor ki ben ne yapayım şimdi? Onlar ne diyor? Ey Muhammed, sen kerim bir babanın, kerim bir evladısın diyorlar. Yani sana ne yakışacak budur diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Bugün hiçbirinize kınama yoktur diyor. Yine neyden hatırlıyor onu? Değil mi Hz. Yusuf olayındaki mesaj Allah Allah. O da aynı şekilde kardeşlerine bağrına basıyor değil mi? Bak bir peygamber kıssası meselesi başka bir peygambere yol haritası oluyor değil mi? Yusuf Suresi 111. ayette ''Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için İbretler vardır diyor. Tabi burada geçen ibret bizim hep bildiğimiz menfi manada ibret değildir. Olumlu manada da ibrettir. Hani Aa, bu adam bana ne güzel örnek oldu diyoruz ya ona da ibret deniyor. Kur'an'da demek ki Hazreti Yusuf meselesi gibi ince meselelerde hem bize yol haritasını gösteriyor bir üslup örneğini gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam'a etmedik hiçbir şey bırakmamışlar, hiçbir kötülük bırakmamışlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam onlara nasıl mukabilde bulunmuş? Bugün size... Kınama yoktur diye karşılık vermiş. Ben sorumu başta hatırlatayım. Hazreti İbrahim putperest babasına babacığım diye hitap ederken biz ara sıra inhiraflarda bulunmuş, yanlışlarda bulunmuş kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize nasıl davranmamız lazım? Çünkü bazen Müslüman Müslümana öyle bir davranıyor ki kafiri aratıyor. Hafizan Allah yani. Kur'an'da Mümtehine suresi var. Mümtehine imtihan eden demek. Orada usfeyi i Hasene diye bir ibare geçer. Ne demek biliyor musunuz usfe sene Hasene? Rol model demek, en güzel örnek demek ama nasıl bir rol model biliyor musunuz Sinan? Belli başlı olaylar için sana önce olacak rol model değil, bütün zaman ve zeminlerde sana karşılık verebilecek, seni tatmin edebilecek bir rol model demek. Ve sadece iki peygamber için kullanılıyor bu hitap. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ve Hz. İbrahim için kullanılıyor. O zaman benim alacağım cevap biraz sonra okuyacağımız Hz. İbrahim meselesinde karşılık bulacak inşallah. Şimdi biz bu zamanda tebliğ dediğimizde bir insana hakikati anlatmak dediğimizde. Ne anlıyoruz? Ona bakalım. Bir, Facebook'tan paylaşım yapmak. Mücahitliğin başıdır. Instagram'dan paylaşım yapmak. Mücahitliğin başka bir cephesidir. Twitter'dan birilerini sürekli tenkit etmek, iftirada bulunmak, o adamı ezmek, mücahitliğine enzirvesi. Whatsapp'tan ve telefondan tanıdıklarına mesaj atmak. Bu daha ciddi bir imtihan çünkü artık tanıdıklarını karşılık verebilir sana. En büyük tebliğ metotlarını konuşuyoruz. Şimdi en büyük bunlar. Bir de bazıları, bu kadarla da yetinmeyip bir de birileriyle yüz yüze tebliğde bulunayım diyor ve en büyük cihat olarak ne yapıyor biliyor musun? Bir insanı tanısa tanımasa umurunda değil. Zaman zemin konjüktüre hiç bakmıyor ve oturup ne diyor? Kardeş otur hele bir şu senin yanlışlarını düzeltip sana İslam'ı anlatmaya geldim diyor. Allah aşkına kendinize bir sorun böyle bir tebliği kabul edebilir misiniz? Zamanı ve zemini oluşmadan böyle bir üslupla böyle bir tebliğ düşünebilir misiniz? Böyle bir tebliğ İslam'da yok zaten İslam'ın genetiğinde insani bağ kurmadan İslami bağ oluşturma diye bir metodoloji mevcut değil. Olsaydı Efendimiz Aleyhisselam konuşmaya başladığı anda sen Müslümansın, sen kafirsin, sen şöyle yapsan böyle yap gel senin yanlışını düzelteyim deyip başlardı konuşmaya. Neden onlar bu kadar beklemişte? sen hiç tanımadığın bir insanla bağın yok, bir de düşünce duygu da çok güzel yani şeytan demek nasıl aldatıyorsa. Bir daha hiç kimse bu hakikati anlatamayabilir. Ya hiç kimse anlatamayabilir de sen da kafasını kırdıktan sonra bu o Müslümanlar nasıl böyle beni yakaladığı yerde boğazlar gibi hakikat anlatıyor deyip bir daha hiç kimse gerçekten anlatamayabilir bu adama. İşin bu kısmını da hesaplamak zorunda mıyız? Zorundayız. Ama nasıl oluyor biliyor musunuz? Benim söylediğim şey ayettir. Ayetse doğrudur. Bu oluyor değil mi? Yani bizdeki en büyük problemlerden bir tanesi, ana cümle. İçerik doğrudur diye anlattığımızı da doğru zannediyoruz Sinan. Konuştuğu ayet, konuştuğu hadis oldu diye balyozla birinin kafasına vurabileceğini zannediyor. Hiç olmadık zaman ve zeminlerde bunları konuşabileceğini düşünüyor. Halbuki üslup olmadan senin doğru zannettiğin içerik sana günah olarak bile gelebilir. Şimdi bir soru soralım kendimize. Mekke'nin zorlu dönemlerinde sahabeler yesipler önce Habeşistan'a parça parça hicret ettiler. O hicretin başında kim vardı? Cafer bin Ebu Talip gidiyor orada. Kim geliyor Mekke'den? Amr bin Asr. Ne diyorlar? Lakabı ne? Arabın dahisi. Bir siyasi bir dahi. Tabi siyasetin aslı insan yönetme sanatı demektir. O nazarla bakarsak daha iyi anlarız. <gülüyor> Çünkü onu dinliyor. Abi hangi parti varmış o zaman falan diye. İnsanlar böyle her şeyi öyle yorduğu için. Amr bin Asr gidiyor. Tabi o zamanın Necaşisi Esame. Necaşi yani kral gibi bir manası var. Gidiyor. Onunla da zaten daha önceden ticaretleri, hukukları olduğu için bir yokunlukları var. Ama Amr, Arabın dahisi. Yakınlığı olsa bile boş gitmiyor. Mekke'den en büyük hediyelerle gidiyor. Necaşi'den önce Necaşi'nin yanındakiler o hediyeleri veriyor. Bak durumda böyle hani bana omuz çıkarsınız falan diye şey anlatıyor anlatıyor duruyor orada. Necaşi'nin karşısına çıkıyor. Ey hükümdar diyor bizde bazı aklı ermeyenler diyor. Senin buraya gelmiş diyor. Bunlar atalarının dinini inkar ettiler diyor. E bizim de dinimizi inkar ediyorlar. Senin dinini zaten tanımıyorlar diyor. Yeni de bir din oluşturmuşlar öyle geçiniyorlar falan diye anlatınca Necaşi'ye ya bunları bana ver de ben bunları Mekke'ye götüreyim deyince Necaşi tabii adil bir hükümdar. Çağırın o zaman diyor onları. Çağırın bir görüşelim onlarla diyor. Tabi Amr bunu beklemiyor. Bir anda hediyeleri verdik onları kapıp götürürüz diye düşününce çağırılınca Necaşi'nin yanındakiler biraz Amr'ın hediyelerini almışlar ya önce secde edin diyorlar. Onlar da diyor ki Müslümanlar biz Allah'tan başka kimseye secde etmeyiz deyince Amr seviniyor. Oh diyor birinci karşı gelmeyin yaptılar. Necaşi'ye 2-3 daha yapın da sizi toplayayım götüreyim diyor. Necaşi soruyor orada Müslümanlara ya madem bir dine iman ediyorsunuz aklınızda sizin efendinize, peygamberinize inen Vahiden ezberinizde kalan bir şeyler var mı deyince Cafer bin Ebu Talip Meryem suresinden Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ile ilgili olan meseleleri okuyor. Ve Necaş ne diyor? Vallahi bizim inandığımız ve senin okudukların aynı kaynaktandır diyor. Asla onları vermem diyor. Devamında da iman edecek Müslüman olacak zaten Necaş. Şimdi ben bir soru sorayım. İnsanlar, Doğru bir sözü zaman ve zemine bakmadan söyleyip onun doğru olduğuna inanıyorlar. Hiç üsluba bakmıyorlar. Cafer bin Ebu Talip Necaş'i sorduğunda neden Kafir'in suresinden okumamıştı, Meryem suresinden okumuş? Güzel oldu mu soru? Demek ki içeriğin doğru olması senin doğru yaptığın anlamına gelmiyor. Zira Hazreti Ali'ye o dönem şehit edenler de bir ayete temel alarak şehit etmişlerdir. E baktığında o da içerik. Hz. Ali orada ne diyor? Vallahi bu batıl kastedilen hak bir sözdür diyor. Allah Allah. Bu dediğimiz kavramda ses tonu bakış, yerinde tebessüm bile önem arz. Nereden anlayalım? Yine buna da bir meseleden bakalım değil mi? Bize yol haritası olsun. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam Halid bin Velid'i Yemen'e gönderiyor. Ey Halid diyor git oraya tevhid anlat diyor. Halid bin Velid gidiyor daha sonra Efendimiz Aleyhisselam bir mektup gönderiyor. Vallahi bunlardan hiçbir şey olmaz diyor ya. Bunlar anlamıyorlar bunlar ya. Vallahi biz bunlarla boşuna uğraşmayalım bu Yemenlerle diyor. <gülüyor> Allah Allah Halid bin Velid. Daha sonra Efendimiz Hazreti Ali'ye gönderiyor. Tabii Hazreti Ali ...gitmeden önce o olduğu gibi tek sıra halinde önce bir namaz kılıyor. Ardından bir şeyler anlatıyor derken Efendimiz'in bir gün karşısına denk geliyorlar. Denk geldikten sonra Yemen meselesi açılınca Halid diyor ki ''Ya Resulallah, vallahi bu Ali ne dediyse ben de aynısını söyledim.'' diyor. <gülüyor> Bunlar bende hiçbir şey yapmadılar, Ali de imal ettiler. ''Ben anlamadım.'' diyor. Vallahi ne anlattıysa, ne dediyse ben de aynı şeyi söyledim. ''Ya Resulallah. diyor. Hazreti Ali Efendimiz... Keremallahü veç'e. Halid bin Velid'e sadece söylenen sözden ziyade biraz üslubun da önemli olduğunu kibar, uygun bir şekilde anlatıyor orada. Daha sonra biz neyi anlıyoruz? Hazreti Ali tebliğde iyiyken Halid bin Velid savaşta iyiymiş demek ki. sadece dille olacak bir mesele değil. Kimin yeteneği neye yetiyorsa onun yaptığı teblihtir. Halid kılıcı ile tebliğ etmişken Ali dili ile tebliğ etmiştir. risale Nur'dan da burayı bir örnekleyelim mi? Hayata, ı beşeriyede bir çığır açan. Eğer kanunu fıtrata muafak hareket etmezse hayırlı işlerde muvaffak olamaz yaptığı şer ve tahripciyetine defterine yazılır diyor bak. Sen insanların fıtratına uygun bir zaman ve zemini seçmediğinde hayırlı işlerde muvaffak olamayacağın gibi yaptığın neye yazılıyor? Bir de şer ve tahripciyetine yazılıyor. Ayşeval Demir bir gün diyor ki eğer Kur'an inzal sırasına göre inmeseydi yani Mekke ayetler Mekke'de Medine ayetler Medine'de değil de hepsi bir anlayınseydi vallahi Muhammed aleyhisselam'a Tabi olmakta çoğu kişi zorlanırdı diyor. Demek Kur'an'ın bile üslubunda bir tedricilik var mı? Evet. Var. Önce bu kısım ayetler, sonra bu kısım ayetler, daha sonra bu kısım ayetler. Şimdi Nisa suresinde geçen işte miras hukukudur vesaire gibi hüküm ayetleri bir anda... Tevhidin ihtiyacı olan Mekke döneminde inseydi acaba ne olurdu insanlar? <gülüyor> Yahu ben Allah bilmiyorum ki ötekini bileyim diye. Ha mesela faiz ayet değil mi? Veda bir tanesinde faiz haramkın diyor. İlk başta olsaydı faiz haramdır diye. Allah Allah faiz ne yap diye. Demek Kur'an'ın üslubu da tedricilik. Bu meselelere hakim birileri saha çalışması yapsa iman etmeyen insanların veyahut iman edip hakkını vermeyen insanların tek suçlusunun o insanlar olmadığını bizim de bir bu kadar suçumuz olduğunu görecekler. Birçoklarının Anlaması gereken meselelerin bizlerin üslubuna kurban gittiğini görecekler. Şimdi biz kendi tecrübeli olduğumuz bir alanda ufak bir sağ çalışması yapalım mı? 40-45 yaş üstü kaç tane dinden insan tanıyoruz? Sayısız. Şimdi telefon listelerini çıkarsak, şuna selam vermiştik, bununla oturup çay çorba içmiştik desek, ne olur burası? Binlerce adama dönüşür, on binlerce adama dönüşür. Kaç tanesinin çocuğu inatsız gibi yaşıyor? Yarısından çok. Bak çok üzücü bir istatistik bizler için yani. Acaba ne oluyor da İslam'ı yaşamaya çalışan babaların, annelerin kendi diplerine ışık vermeleri gereken çocuklar o hallere düşüyorlar. Bu işin kaderi boyutunu demiyorum yani. Hazreti Nuh'un da oğlu iman etmemiş. Bu kaderi boyutu, ben onu demiyorum. O kadar çok doğru meseleyi üsluba kurban ediyoruz ki. Bize düşen hatalardan dolayı demek onlara da sirayet ediyor bazı meseleler. Hz. İbrahim, akla girmenin ilk yolunun kalbe girmek olduğunu keşfetmiş bir zattı. Demek ki kalbe girmeden akla girebilir misin? Giremez. Ufak bir mesele anlatayım. Ben İzmir'de öğrenciyken Sinan, bir de Alevi bir sülale geçmişinden geldiğim için Farklı bir kültürden gelip, farklı bir hayata doğru serüven olduğu için o dönem yanımdaki arkadaşlarımın da dikkatini çekiyordu. Ve ne kadar ateist, deyiz, Stalinist, Leninist arkadaş varsa sabahlara kadar kafelerde benimle konuşturmaya çalışıyorlardı. Kafelerde oturuyorduk sabahlara kadar. Ya kardeş bak Allah var falan işte tevhid meselesidir, nübüvvet meselesidir, haşir meselesidir. Konuş, konuş, konuş, konuş. Ekseriyetle hepsinden masada izzam etmiş şekilde kalktık hamdolsun. Ve o masadan saatlerce konuşup kalktığım arkadaşların hiçbir tanesiyle Teşhiki mesaide bulunup bir hizmet sahasında buluşamadım. Hizmet edemedim. Hayret ettim o zaman. Dedim Allah Allah ya ben bu adam ne da cevap vermedim kendi çapımda diye. Hayret ettim. Dedim hepsini cevap verdim. Sabahlara kadar anlattım. Kimle organik bir şekilde denk gelip sabah akşam çorba çay içtiysem ve çay çorba aralarında organik muhabbetler ettiysem onlarla da omuz omuza hizmet ettim o dönem. Dedim ki ya Mehmet senin terazin farklı şaşmış demek Bu iş önce akıldan başlıyor zannediyorsun ama hayır akıldan başlamıyor. Bu iş kalpten başlıyor. Daha sonra Üstad Hazretleri'nin şu cümlesi Tam olarak bize meseleyi anlattı. Şirk onların akıllarına yapışmıştır demiyor. Hevai nefislerine yapışmıştır diyor. Yani sen onun gönüllerine girerek aslında bir şekilde imanın lezzetini tattırmış oluyorsun. Akıldan ziyade önce hasta olan kalbine dokunmuş oluyorsun o adam. Bunu anlamış olan Hz. İbrahim putperest olan babasına babacığım diye hitap ediyor. Düşünebiliyor musun İlfan? Ne kadar söyledik bu cümleyi değil mi? Ne kadar daha söylesek o kadar bizim için elzem ve o kadar bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü bizler İslam'ı 3-5 bilgi öğrendiğimiz anda... Bilgileri öğreniyorsun ama bedelini ödemiyorsun, zahmetini çekmiyorsun. İlk yaptığımız ne oluyor biliyor musun? Yanımızdakileri tekfir etmek oluyor, tekfir etmek. Bak uyarıyı geçtim, az önce uyarı konuştuk. Sanki cennet cehennemin ortasına oturmuşsun, orası haşa bir kazan gibi. Eline de bir tane çomçuk almışsın, sen cennete gir, sen cehenneme gir diye onu oradan onu oradan atıp duruyorsun. Meryem suresi 42-47'yi okumak istiyorum. Yani ayetin bir kısmını birlikte bir parça da olsa anlamış olacağız, o yüzden dikkatinizi çok verin. Bir gün babasına şöyle demişti. Diyen kim Onur? Hz. İbrahim, babacığım. Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Putları kast ediyor. 43. Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana o yükü seni düz yola çıkarayım. 44. Babacığım, şeytana kulluk etme çünkü şeytan Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. 45. ayet neyle başlıyor Furkan? Babacığım. Yılmamış farkında mısın? Hep tekrar etmiş. Gönül kapısını sürekli çalmış haliz. Bir kere söyleyip ay bu bana yüz vermedi dememiş yani. Devam etmiş 45. ayet. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. 46. ayet, babası cevap veriyor. Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlatırım, şimdi uzun bir süre gözüme görünme dedi. Babası çok sert çıkıyor, taşlatmayla bile tehdit ediyor farkındaysanız. 47. ayet, İbrahim şöyle dedi. Esen kal, Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Senin için dua edeceğim diyor kime? Hem putperest olan, hem de seni taşlatırım diye kendisini tehdit etmiş olan babasına bile hala sana dua edeceğim, senin için mağfiret isteyeceğim diye duayı kesmiyor. Biz, ya şu adamın şu üstü bunu da hiç sevmiyorum diye Müslüman kardeşimizin tekfir derecelerine geliyoruz. Biz nasıl benzeyeceğiz bu peygamberlere? Bir kardeş yanlış yapmasın, hata etmesin. Hemen bitti o bizim için. Her cümlenin arasında girdiğim gibi tekrar girmek istiyorum. Burası çok önemli. Şu Hüstü zannınızı kabul etmem ki, bir dessasa ve bir müfside hüstüzan edersiniz diyor Üstad Hazretleri. Anlattığım konu müfsit ve dessasların haricindedir. Efendimiz, öz amcası Ebu Talib'in son anına kadar peygamberliğin 10. yılı yani Efendimiz Aleyhisselam'ın 50. yaşı. Hiç vazgeçmiş mi amcasından? Ebu Talib ölüm döşeğine düşüyor, yanına gidip ne diyor? Ey amca iman et ki sana ahirette şefaatle bulunayım. Bak iman etmemiş bir amcasının yanındaki mücadelesine bak 10 yıl boyunca. Ve son nefese kadar gidiyor mu o mücadele? Evet. Çünkü hayat sürprizlerle dolu. Bir insanın nerede ne zaman iman edeceğini? Salebe gibi, Belham i̇br gibi, bersa gibi nerede kaybedeceğini bilebilir misin? Ya da Bişri hafi gibi nerede ufacık bir lafzullah parçasını bulup onu güzel koku sürdüğü anda nasıl bir iman kazanacağını bilebilir misin? Efendimiz Aleyhisselam bunu çok iyi idrak ettiğinden dolayı Son ana kadar hiç kimseyi bırakmamış. Ebu Ceyle bile defalarca söylemiş, böyle böyle yapman lazım, gel iman et diye. Akrabalarını toplamış. Ve akrabalar içerisinde kim var? Ebu Leheb gibi bir adam var. 40 kişiyi topluyor, kim benimle iman eder diyor. Hz. Ali Efendim o zamanlarda 10 yaşında sıta atıyor. Ben diyor elini kaldırıyor. Bir daha sonra efendimiz. Bu anlattıklarım karşısında kim bana iman eder? Yine Hazreti Ali efendimiz kaldırıyor. 3. soruyu yine Hazreti Ali efendimiz kaldırıyor. Ebu Leyha de dalga geçiyor. Aa bu çocuk sana yeter diyor Ali efendimizi göstererek. Yılmış mı? Yılmamış efendimiz Aleyhisselam. Süheyl bin meselesini bilmiyor musunuz? Velid bin Muğire kadar efendimiz Aleyhisselam'ı çektiren birisi var mı? Ama oğlu kim çıkmış? Halid bin Velid çıkmış. Abdullah bin Übey bin Selül, münafıkların başı, reisi olan bir adam kadar efendimize çektirmiş kim var? Devamında kim? Oğlu Abdullah en güzel Müslümanlardan birisi çıkmış. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam kömürlerden elmas çıkaracak, biz elimizdeki elmasları bundan olmaz, bunu kafir, bunu tekfir diye perişan edeceğiz, mahvedeceğiz. Ben Twitter'da izliyorum. Sosyal medyada izliyorum denk geliyorum ben çok üzülüyorum. Mesela gencecik bir kardeşle röportaj yapılıyor. O arkadaş yani olabilir yani bilmeyebilir, yanlış olabilir bizim onu düzeltmemiz mi lazım? Yoksa onu parça olarak kesip böyle Müslüman mı olur diye o işte gencecik kızı, gencecik erkeği, gencecik insanı perişan mı ederim ne yapalım yani? Hele başörtülüyse, hele bir Müslüman vasfı taşıyorsa şeklen aman yarabbim. Biz sürekli teberuş etmeyin, böyle yaymayı ifşa etmeyin, gizli şeyleri, kapalı şeyleri açık etmeyin biz bayılıyoruz buna ya. Yani. Ben üzülüyorum yani gerçekten üzülüyorum böyle. Bu sohbetin ana konusu bu abi. O yanlış söz söyleyen arkadaşı alalım, ifşa edip bütün alemde rezil edip onun tövbe kapılarını Allah kapamadan biz kapatalım mı aşağı? Yoksa o arkadaşa ya kardeş bak bu işin doğrusu böyledir deyip onun gönlüne girmeye mi çalışalım yani ne yapmamız lazım? Hz. İbrahim'in putperest olan babasına babacığım diye, hatta onu tehdit etmesine karşı ben sana dua etmeye devam edeceğim diye, dua dua yakaralım mı yani? Bu dünya öyle böyle bir şekilde geçer Ömer. Aç kalalım, tok kalalım, fakir kalalım, zengin kalalım, hasta kalalım, yatalak kalalım, ayakta kalalım. Geçiyor bir şekilde, bir şekilde geçiyor yani ama ahiret öyle değil ki, sonsuzluk yani. Benim anladığım Efendimiz Aleyhisselam ulaşamadıklarının her birinin acısını gönlümde daha fazla duyuyor ki ayet imiş. Kendini heba edeceksin, kendini harap edeceksin, kendini perişan edeceksin, sana iman etmiyorlar diye. Ne yapalım abi Hangi üslup doğru üslup? Onu konuşuyoruz. Beraber bakalım. Yol haritasından bakalım. 48. ayet okuyorum. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazımdan eli boş, dönmeyecek Ümide bakar mısın? O ümitler sayesinde bugün bizlerin imanı parçalar işte o ümitler. Nasihat'ın en güzel halini yapıyor Hz. İbrahim. Onu hal ile gösteriyor. Çünkü o da biliyor ki hal ile halledilmeyen hiçbir mesele yok. Bugün toplumda en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi daha bu. İnsanların, özellikle benim gibi insanların artık doğruları duymaya, gerçekleri duymaya... Kulaklarımız doldu. Gözümüz aç yani. Bunca merhamet anlatılıyor. O merhameti yaşayacak insanlar lazım yani. Yanlış yapan insanların ortasına gidip oturmazsak, onlarla çay çekirdek yapmazsak, muhabbet etmezsek, onlara parça parça doğruları anlatmasak, nasıl olacak bu iş? Biz çok gidiyoruz o tarz arkadaşların yanına. Fitne fücür dolu yani. Ahir zamandası ne yapacak? Bir tane şimdi bu ortamda birisi çeker fotoğrafını, der ki aa işte Mehmet abi Mehmet abi, ne haldeydi bak gör diye. Halbuki senin orada niyetin ne bilecek onlar. Ne kadar üzücü bir durumdayız. Ne kadar üzücü. insanları kına yakını ya ne hale geldik. Muhatap artık insanların sözlerinden önce gözlerine bakıyor. Yaşıyor mu acaba? Yaşa ki yaşatabilesin manasında bakıyorlar. Sen az önce Amena Resul okudun değil mi abi? Bak neyle başlamış? Amener Resulü. Peygamber iman etti. Kendisi yapmadığı hiçbir şeyi beklememiş. Bak o okuduğumuz yerde bile o parça geçen dikkatimi çekti orası. Salih insanlarla birlikteyim elhamdülillah. Bir ümit veriyor insana. Böyle güzel gönüllü adamlarla olunca insanın ümidi artıyor abi. O cümleyi okuyorsun diyorsun ya etrafındaki adamlara bak ya. Yani bir tane fesatı olsun, haseti olsun yok arkadaş diyorsun ya. Şeref yani anladın mı? Şeref ya. Şöyle insanlarla secde etmek. Şeref veriyor bana. Bir köye gidiyoruz, biriyle çay içiyoruz. Aynı adam denk geliyor. Ne? Ümit tarifine. Ameli hatalı olabilir ama niyeti hatalı olamaz. Böyle niyetinde hata olmayan adamlar denk geliyor. Üslup namustur. Konumuz bu mu? Bu. Buradan devam edelim. Şimdi Miraç hadislerine bakalım. Miraç hadislerinde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam peygamberleri birçoğunu görüyor. Gördükten sonra da ne yapıyor? Onları tasvir ediyor. Kimi tasvir ediyor mesela? Hz. Musa'yı tasvir ediyor. Hz. Musa siyah çehreli, yuvarlak yüzlü, geniş omuzlu, pazulu. Kızgında birisi Hz. Musa. Sinirli birisi yani. Hatta bir yumruğuyla birini öldürmüştü var mı Hz. Musa'nın? Var. Peki böyle birisi? Firavun gibi yani o dönemin iki Firavun'uyla denk geldi o ama en çok denk geldiği Amnofist. Kur'an ne diyor ona? Kavlileyin ile davranacaksın diyor. Allah Allah kavleyin ne? Yumuşak söz, güzel üslup. Yılların belası Firavun'a konuşuşa bak yani. Peki biz ne yapıyoruz? Biz Firavun'a kavlileyin ile davranılması gereken yerde Müslüman kardeşimize tekfir ile davranıyoruz. Tekfir ile tekfir. Bir gün adamın bir tanesi... Arkadaşıyla kavga etmiş, küsmüşler böyle. Adama da anlatmışlar, ya kardeş bak git yani sen o Müslüman kardeşin ya. Üç günden fazlası haram yani bu. Yok gitmem şöyle. Cık. Ya nasıl gitmezsin? Bak Hz. Musa, Firavun'un karşısına gitmiş ya. Böyle böyle kavleynine gitmiş falan deyince ikna etmişler onu. O da gitmiş işyerine arkadaşının. Ey Firavun demiş, kalk bakalım Musa'n geldi demiş yani. Anladın mı? Biz meseleyi böyle anlıyoruz yani. Hani böyle olunca kavleyn oluyor ya Meseleyi de hep tersten okuyoruz. Üslup hitabın ilk cümlesiyle başlar. İlk ya, ilk an. Özellikle bunu trafikte dikkat edin. Adamın önüne yanlışlıkla kırdın diyelim. Adam da indi arabadan. Elleri dolu. Değil mi? Bezbol sopası, levye, ne varsa. Bu hata yapan, bu da arabadan iniyor. Bu ya hata yapan ince bir tebessüm ediyor önce. Sonra diyor ki, ''Kardeş be, ben bir hata yaptım. Sen de bir hata yapma ya.'' diyor. Allah Allah. Şimdi üslup hitabın ilk cümlesiyle başlar ve ben çok hayret ettiğim bir hitap, ''Ashabım'' kelimesi. ''Dost'' demek değil mi ashab? Ya Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabe efendilerimize hep ''Ashabım dostum mu?'' demiş. Hep öyle demiş ya. Şimdi hayal edelim değil mi? Bir empati yapalım. Diyelim ki hani sen tabi öyle bir şey değilsin, veli bile değilsin, 3 kişi seni dinleyip alkışlıyor diyelim yani. Böyle gaza gelen bir adamsın, bir şeyler anlatan bir adamsın. Şurada 3 kişi seni dinlesin, alkışlasın, ertesi gün ne olur biliyor musun? Talebem bir baksana, <gülüyor> böyle olur değil mi? Ya Resulullah koca peygamber ya, Allah Allah. Ashabımdan başka bir şey dememiş, talebem dememiş, Şişt, gençler gelin buraya dememiş ya. Bizim 3 kişi alkışlasa ne oluruz biz? Ordu komutanı oluruz ya. Yani. Oğudu abi ne güzel anlattın, O sefere çıkıyormuşuz haydi. Kızıldeniz'e hadi sefere gaza geliyoruz yani ya da ne deriz Şş, delikanlı bana baksana falan. <gülüyor> Hele o şey aslanım kaplanım ceylanım tırtılım böceğim var ya o tipler. <gülüyor> ya selamünaleyküm nasılsın? İyiyim canım sen nasılsın? Sanki paptan çıkmışız camiden çıktık nasıl diyorum ya <gülüyor> Allah Allah. Niye şekilden şekile giriyorsun? Mesela biz tebessüm tebessüm diyoruz onun da bir sınırı var mı? Onda da bir sınır var. İnsanları ayar eden bir gülme çeşidi vardır şimdi sen onu tebessüm anlarsan. Kardeş namaz kılalım mı? <gülüyor> o bir tane var ya filmde. <gülüyor> filmde var ya bir tane böyle adam fitil olur yani. <gülüyor> Efendimiz aleyhisselam sürekli asabım demiş. Efendimiz diyorlar ki sen yaratılmışların en hayırlısı ve efendissin diyor. Ne diyor biliyor musun? Hayır hayır. Efendi ben değilim. Efendi İbrahim diyor. Allah Allah. Ya arkadaş bu ne bir üslup ya. Efendimiz Aleyhisselam'a övüyorlar. Musa aleyhisselamla ilgili bir meselede. Hayır hayır beni Musa'ya tercih etmeyin diyor. Bu nasıl bir hitap ya? Bu nasıl bir üslup ya? Bu nasıl bir yüce gönüllülük ya? allah Teala ayette Efendimiz hepsinden üstün tutuyor. Efendimiz hadis-i Şerif'te de peygamberleri birbirinden üstün tutmayın. Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar büyük bir şey ya. Biz normalde günümüz Dünyasında şuna alışkınız, hoca talebeyi anlatır, baba oğluna anlatır. Peki bunların zıttına ihtiyaç yok mu? Yok mu ya Allah Allah Allah, hele bu asırda. Ben nice genç kardeşler biliyorum babasına babalık yapıyor. Nice insanlar biliyorum anasına analık yapıyor. Niye? İslami ciddi, ahiret ciddi. Bizim bu üsluptan anlamamız gereken diğer bir olay daha var. Bu işlerde yaş olayını, takıntı olayını, hoca talebe olayını bırakmamız lazım ve şu ortak kanatta buluşmamız lazım. Ben bildiğimin hocasıyım, bilmediğimin talebesiyim bu kadar. Bu meseleyi kim biliyorsa, Üstad diyor ya aralarında belki bir üstattlık olabilir diyor. Bildiğin şeyin hocasısın. Bilmeyen arkadaşlar anlatabilirsin. Bu insanı takıntıdan da kurtarırsın. Yani. Yoksa insan hiçbir zaman tam olamaz ki İslam anlatabilsin. Evet. Ahmed İbn Hanbel'i zindana atarlar. Kur'an mahluktur diyeceksin diyorlar. O dönemin Mutezi görüşünden dolayı siyasi bir mesele. O da asla diyor. Zindanda Ahmed İbn Hanbel'e bir hırsız sesleniyor. Ey imam! Ben buraya hırsızlıktan dolayı girdim. Sabrediyorum. Sen ise rıza-i için girdin. Benden daha çok sabretmelisin diyor. Ahmet İmran Anbel diyor ben Sabri ondan öğrendim. Ben mezheb sen kimsin demiyor. Nasıl öğretiyor görüyor musun? Görürsen öğretiyor işte. Duyarsan öğretiyor, bilirsen öğretiyor. Dinlemeyi bilen, bakmayı bilen kargadan bile öğrenir mi? Ne diyorlar? Kargadan rehber olmaz diyorlar değil mi? Kur'an öyle demiyor mu? Kabil öldürdüğü kardeşi Habil'i gömmeyi kimden öğrendi? Kargadan öğrendi. Ayet söylüyor buna ayet. O bile öğretir mi? Sen almayı bil bak neler neler öğretir Sabri. Bedir'i hatırlıyor musunuz? Biz kaç kişiydik Bedir'de? 313. Bak rakama bakar mısın? Karşı taraf kaç kişiye? 950. Bizde kaç binek var? 2000. Karşı tarafta kaç binek var? 200 binek. Dehşetli bir fark var. Yani bir tane daha Müslümanın senin yanında gelmesi için insan neler feda eder o dönemde? Neler feda etmez ki? En çok istediğin şey olur yani. Bir Müslüman daha yanımda olsun. Ben 313'üm onlar 950. Ben de binek var onlar da 200 binek var. Bedir Harbi gibi ehemmiyetli bir mesele. Bu Zeyfet-ül Yemani ile babası geç kalıyor Bedir harbi. Geç kalırken tam yol üstünde müşrikler onları yolunu kesiyor. Durun bakalım nereye gidiyorsunuz diyor ya. zeyfet Zeyfettin Yaman diyor ki vallahi biz babamla işte Yemen'e gidiyorduk. Orada ticaret yapacaktık diyor. Onlar da soruyor tekrar tekrar. Muhammed'in yanına gitmiyorsunuz değil mi diyorlar Aleyhissalatu vesselam. Hayır hayır biz Medine'ye işte ticarete gidiyoruz falan deyince tamam bak sakın onun yanına gitmeyeceksiniz. O şartta sizi serbest bırakıyoruz deyip serbest bırakıyorlar. Hz. Zeyfettin Yaman babasıyla beraber hemen efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gidiyor ve anlatıyor. Ya Rus'la böyle böyle oldu biz onların elinden kaçtık şöyle olduk böyle olduk. Onları bir aldattık hemen yanına geldik diye efendimiz diyor. Çabuk çabuk geri dönün. Bir Müslüman savaşta bile olsa verdiği sözle doğrulukta yükümlüdür. Çabuk. Ağzınızdan Medine mi çıktı? Çabuk Medine diye ikisini gönderiyor. Sen 313 kişisin. Onlar 950 lik. Bir adamın bile bu kadar ehemmiyetli olduğu bir yolda neticenin meşru olması için yolun da meşru olması gerektiğini bir kez daha bize ispat ediyor. Biz de şimdi nasıl? Savaşta yile var, savaşta şu var, savaşta bu var diye her şey yapıyorlar mı yapıyorlar? Adam o ki sen bir Müslüman'a iftira atıyorsun. Savaşta her şey caiz ya, yile de caiz diye onu da atıyor çekinmeden. Şimdi Allah Resulü'nün hayatını bir kefeye koyalım. Etrafımızda güya bu şekilde bize rol model olmaya çalışan insanların tavırlarını bir kefeye koyalım. Bence ikinci kefeyi silat kafanda. Bir kefe bu teraziyi tartmaya yeter arkadaş. Bir kefe yeter. Bir tavır yeter. Gayen meşru mu? Yolun da meşru olacak. Zikzaklarla, yanlışlarla, hatalarla meşru olan bir neticeye varamazsın. Ama insanların gittiği yollarda zikzak çizmelerinin en büyük sebebini konuşalım. En büyük. Başarıya tapmalarıdır en büyük sebebi. Onlar netice denince rızayı ilahi anlamıyorlar, başarıyı anlıyorlar. Yani ben bunu elde edersem, ben bunu kazanırsam, ben buna vasıl olursam, ben buna ulaşırsam Allah benden razı olur diye diyor. Hayır, hayır, hayır. Onlar değil ya. Hiçbir ümmetinin kendisini dinlemediği peygamber var. Allah onlardan hepimizden daha çok razı. Demek bu olay bununla alakalı bir olay değil. Nuh aleyhisselam, insanlığın ikinci babası diye geçiyor Hazreti Adem'le sonra. Nuh aleyhisselam gemiye bir avuç insan alabiliyor, bir avuç. Oğlu onu dinlememiş. Hanım onu dinlememiş ve gemi bir dağın yamacına yanaşmış, sular gelmiş vesaire olay bitmiş. Şimdi Nuh Aleyhisselam başarısız oldu mu diyeceğiz? Ya da soruyu daha ağır sorayım. Nuh Aleyhisselam başarısız oldu diyebilir misin? Daha ağır bir soru oldu. Aşağı. O zaman başarı bunlarla, sayılarla, rakamlarla bir neticeye ulaşmayla değerlendirilebilecek bir şey asla değil. Hazreti Nuh insanları doğru yola ulaştırmak için uğraşmış, durmuş ve insanların onu çoğu onu dinlememiş. Ama bir mesele var ki koyuncu, benim de içimde sürekli zikrettiğim bir üzüntüye, Muhammed Aleyhisselam'dan da aynı yankıyı duyduğumda çok etkilendi bu ayet beni. Rabbi inni mağlubun fansir. Ne diyor buradan? Ben mağlub oldum ya Rab. Yardım et diyor Allah Allah. Bu ifade Kur'an'da sadece Hazreti Nuh'un dilinde var. Yardım ettiği etapta bulunuyor. Yani bu kadar eziyet etmişler, bu kadar insanlar onu dinlememiş, bu kadar sıkıntıya maruz kalmış ama Hazret-i Nuh asla başarısız olmamış. Çünkü başarı bizim algılarımızdaki gibi rakamlarla, sayılarla, etrafındakilerin seni kaç kişinin alkışladığıyla, kaçının hürmet ettiği, kaçının özel arabasıyla seni bir yerlerde gezdirdiğiyle alakalı bir konu değil. İhlas ile, zâilahi ile alakalı bir konu. Bizim bu konuştuğumuz üslup noktalarındaki en büyük sorunlarımız şunlar. Dört madde ile sıralayalım. Biz nefret dili kullanaraktan hakkı söylediğimize inanıyoruz. Doğru mu? Adama etmediğini bırakmıyorsun. Adama hakaretler, iftiralar gırla savuruyorsun. Nefret dili kullanıyorsun ve bu şekilde kahramanlıkta bulunduğunu düşünüyorsun. Neden? Çünkü bizde hamiyet gitmiş, biz hamaseti seviyoruz değil mi? Biraz böyle hamaset meseleleri dinle, birkaç tane dizi film izle, gaza gel. Bir de adamı tekfir et. Etrafındaki de arkadaşların şey desin, abi ne güzel laf sokuyorsun, helal olsun desin, tamam. Sen kahramansın zaten. Bizler hak, hukukla ilgili bir meselede bütün insanlığı düşündüğümüz anda şirin gözüktüğümüz düşünülüyor. Bu yine ikinci problemlerimizden bir tanesi. Bizler laf sokma, insanların arasına nifak tohumu, ekme noktalarını ibadet olarak görüyoruz. Adam zaten senin meselelerini anlamıyor, dininden uzaklaşmış, bilmiyor, belki iman ettiğini düşünüyor ama algılar yanlış, tavırlar yanlış, hatalar yani. Sen bir de sürekli o adamı uzaklaştırırsan, sürekli o adamı hakaret edersen, sürekli nefret söylemlerinde bulunursan ve bir de bunu ibadet hannedersen o adama ulaşılması gerekir bir vakit nasıl ulaşılacak bu kadar mesafe açılmışken artık. Evet. İşin en üzücü kısmı, dördüncü sorunumuz, bu tavırlarda bulunanlar yalnızda değiller. Bu da işin en, en üzücü kısmı. Bari yalnız olsalar değil mi? Muhammed Suresi 7. ayette diyor ki Sinem, acayip bir şey ya. Ey iman edenler Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Şimdi böyle yine haşa hikaye gibi dinlediysek bir problem yok. Bu söylenen ayet bir sünnetullahtır, bir adetullahtır. Ne demek? Yerin çekmesi, suyun kaldırması, merkez kaç kuvveti gibi bir sünnetullahtır. Bir yasadır ya bu söylenen ayet. Sen Allah'ın dinine yardım edersen, dünyadaki geçici meselelerle uğraşmazsan, sana verilen bu kıymetli cihazatları dünya hayatı için sarf etmez, meselenin en emniyetli noktasını anlarsan Allah da sana yardım eder. Ona iman ettiğinde o karşılığı bulursun. Çünkü bu sünnetullahtır bu yasadır. Elbet olacak mı? Elbet olacak. Medine dönemi zaferler kazanılmış, seferler kazanılmış sürekli ganimetler gelmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kızı Fatma geliyor. Ya baba diyor şöyle şöyle bana da evde yardım edecek birilerini ayarlasan olmaz mı diyor. Olmaz diyor. Asla, asla. Diyor. Suffa mektebinin talebelerinin bunca ihtiyacı varken, kızım Fatma'ya asla bir yardımcı olmaz diyor. Başka bir yerde de Açlık noktasında kadar aç kalıyorlar ki. Efendimiz Aleyhisselam'ın aç kaldığı çok mesele var yani. Mesela bir visal orucu meselesi var. Ne oluyor? 2-3 gün aralıksız yeme denişmeden oruç tutuyorlar. İşte bir gecede mesela aç kalmış böyle. Gece uyanmış. Hz. Ebu Bekir, Hazreti Ömer bakıyor onlarla denk geliyor. Meğer onlar da açlıktan hiçbir şey yememişler ya yani. Hatta Ayşe annemiz yarısı sırada niye böyle kövreniyorsun yatakta deyince açlık uyutmuyor ya Ayşem demiş yani düş Açlık öyle bir şey. Ayete geri döneyim. Sizler Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Harekat ve çalışma yerden başlarsa semadan yardım kesinlikle. Gelecek. Hiç şüphemiz olmaz. Sürekli Amerika'dır, İsrail'dir, odur, şudur budur bunlarla uğraşmakta Artık elimizi, ayağımızı çekeriz. Biz ne yaparız? Yani biz kendimizle, önce nefsimizle uğraşırız. Terör devleti bir memleket yani İsrail dediğin. Amerika dediğin zaten lanet, siyaseti olan, politikası olan bir memleket yani. Sen bunlardan merhamet mi bekleyeceksin? Yok bunlar sana merhamet eder mi? Asla etmez. Demek sana düşen iş ne? Yeryüzünde yapman gerekeni yaptığın anda artık onlarla bunlarla uğraşmaktan vazgeçeceksin ve semadan hiç beklemediğin şekilde en güzel yardımlar gelecek. Ama bu ayet niye işimize gelmiyor? Çünkü bu ayet bize vasifeye çağırıyor. Bu ayeti dinlersem, ittiba edersem belli başlı sorumlulukları almam gerekecek. Bu da benim rahatımı kaçıracak. O yüzden bu işin en kolay kısmı ne? Her gün bir memleketi söveyim. Bu benim için en rahat kısım. Evet son cümleye bitirelim. Güzel sözler, güzel fikirler, güzel düşünceler, mükemmel bir şekilde temsil edicilerini bulmazsa Muhteşem kitapların arasında küflenmeye terk edilmiş düşünceler olarak kalırlar. Ya. İnşallah meseleyi anlamışızdır. Subhanakallah il Hakim ve Akhiru